Baba biz gidiyoruz yürüyüşe. Yürüyüşe gidiyoruz. Tamam dedi. Leyla tamam dedi baba. Ne? Geç incirin, geç Gel, gel. Bu yere başka bir geleni yok. Sen başla da. Çek bizim bizim. Tamam. Dünya, bizi dünya, dünya bizim bizim bizim. bizim. bizim. Tek tanrı tek şans. Tek, dünya, tek şans. Başka ne var göster bana. <gülüyor> Gelmeyen böyle yok. Gelmeyen yok. Devam devam <gülüyor> bu tarafa bravo, bravo. Şey Ben var? Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Gür sesin dünya. Gür sesin dünya. dünya. Çok var ya. Biraz yavaş biraz, biraz daha yavaş arkadaşlar. Mesafe daha. eriyor, dünya ölüyor. Uçuyor, eriyor, dünya ölüyor. ölüyor. Yani, bilgisi bilgisi şey lan bildiğin süpermarketleri bırak. İyi oldu. <Gülüyor> Kendimizi koruyalım, dünyayı koruyalım. Kendimizi koruyalım, dünyayı koruyalım. Nerede sen de kendin? durup duralım, Ne kadar yeşil, o kadar iyi. Ne yapıyorsunuz şu anda dinleyenizden. Eylem yapıyoruz. Hı hı. Amacınız ne? Amacımız ekibim değişikliğiyle karşı şey yapmak yani belediyeyi uyandırmak, hı hı. diğer kişilere çevreyi kirletenlere uyarmak amacıyla bir eylem yapıyoruz şu an. Peki e, seninle devam edelim Atas. E, bunun öncesi sen oldun mu? Doğru mu? Anlat evet. başından sonra anlat neler yaptın. Şimdi öncelikle Açık Radyo'da annem dinledi Greta'yı ve iklim değişikliğini. Greta'yı da anlat, tanımayanlar olabilir. Greta Thunberg 16 yaşında İsveçli bir öğrenci. Fakat Ağustos'tan beri iklim değişikliğinden dolayı parlamentonun önünde, Cuma günleri okula gitmek yerine parlamentonun önünde bekliyor. Oturma, oturuş eylemi yapıyor. Biz de onu Türkiye'den desteklemek için böyle bir eylem yapıyoruz. Sen ilk nerede gördün o eylemi? E, açık radyoda hı hı, ve e, belgesellerde ve haber kanallarında e, yabancı hı hı. olabilir. Ne hissettin? Yani ben de destek olmalıyım hı hı. mı dedim. Kendi kendine ne şey hissettin? Aslında önce e, Türkiye'de var mı yapılıyor diye baktım. Ben de katılmak istedim. Ama sonra yapılmadığını öğrenince neden ben yapmayayım dedim. Çok güzel. Peki bak bir sürü arkadaşın seninle birlikte şu an burada ne hissediyorsun? Amacınız ne tam olarak? Ee, öncelikle e, bizim Paris Anlaşması'nı meclisten geçirmemiz lazım ki e, dünyayı kurtarabilelim. Ancak Türkiye e, dünyayı kurtarabilmemiz için e, yapmamız gereken şey bu, çok basit. <gülüyor> Ve e, bu eylemler dünyada olan e, benim için geleceğimiz için bir umut gibi. Benim için. Şu an dünyanın neredeyse her yerinde bu eylem var. Nasıl bir his bu, bu birliktelik, bu beraberlik? Dediğim gibi geleceğimiz için umut. Yani ben mutlu oluyorum çünkü gelecekte temiz bir hava solayabilecek gibi geliyor. Süper. Sizler ne düşünüyorsunuz? Ben çok mutlu evet. oldum. Yani onları desteklemek lazım. Çünkü dünya 12 yıl sonra sona gelebilir. O yüzden onları desteklemek için Atlas'la birlikte geldim. Kaç yaşında olduğunuzu da tek tek söyleyeyim. Ben şu yaştayım diye. Ben Atlan Sarrafoğlu, 11 yaşındayım. Ben Atlan Mustafa, kafaja, 11 yaşındayım. Kepçe, 11 yaşındayım. Süper. Seyizler var. Atlan, Süper. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> dönebilirsin. Evet. Şöyle. Atla, Saç yaşında sonucu ondan ya. başlayalım. Sonra sen bu giriş evet. kandısı Sen de bu yolda mı ilerliyorsun? Senin düşüncelerin neler? Şimdi ben Atlas Sarıfoğlu 11 bir yaşındayım. Gratayı ilk önce açık radyodan dinledim. Sonra belgeselleri ve yabancı haber kanallarını izledikçe biraz pekişti. Ondan sonra e, Safari'den veya Google'dan herhangi bir yerden baktım. Arama motorlarından. Daha çok araştırdım. Yazılar yazdım. Yazılar okudum. Arkadaşlarımla okulda konuştum. Bazen derslerden izin alıp e, pankart hazırladık. Hı hı. E, peki peki evet. ne Ne, diyor, ne düşünüyorsun hı hı. iklim değişikliği aslında? İklim değişikliği eğer e, biz bunu kontrol etmezsek edebiliriz istediğimiz zaman hı hı. E, ka geleceğimizi karartabilecek hı hı. bir e, doğal Biz Ama bizim yaptığımız beşeri bir doğal Peki bunun için ne gibi önlemler alabiliriz sence? E, öncelikle e, az önceki arkadaşlarımızın da söylediği gibi fabrikaların bacalarına e, filtre takılması gerekiyor. Hı hı. E, a, e, bisikletle veya yürüyerek gidebileceğimiz yerlere arabayla değil e, bisikletle veya yürüyerek gidebileceğimiz gerekiyor. Çok, Peki gördükten. büyüklere bir çağrım var mı? Bu konu hakkında atmaları gereken bir adım var mı sence? Var. E, benim çağrım büyüklere şöyle isteseniz de istemeseniz de bir değişim başladı ve bu değişim olacak. Yani işimizi zorlaştırmak yerine bize destek çıkarlarsa çok evet. e, iyi olur peki çok teşekkür ederim, ederim. Biz sağ olun sağ olun hemen bir röportaj yapalım gel diyor